On birinci imaniye, yirmi ikinci sözün birinci makamı. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ yetefekkerun. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki, acib bir aleme götürülmüşler. Öyle bir alem ki Kemal intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir. Kemale hayretlerinden etraflarına baktılar, gördüler ki bir cihette bakılsa azim bir alem görünüyor, bir cihette bakılsa muntazam bir memleket, bir cihette bakılsa mükemmel bir şehir, diğer bir cihette bakılsa gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. Şu acayib alemde gezerek seyran ettiler. Gördüler ki, bir kısım mahluklar var, bir tarz ile konuşuyorlar. Fakat bunlar, onların dillerini bilmiyorlar. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki, mühim işler görüyorlar ve ehemmiyetli vazifeler yapıyorlar. O iki adamdan birisi, arkadaşına dedi ki, şu acib alemin elbette bir müdebbiri, ve şu muntazam memleketin bir maliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musanna sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız. Çünkü anlaşılıyor ki bizi buraya getiren odur. Onu tanımazsak kim bize medet verecek? Dillerini bilmediğimiz ve onlar bizi dinlemedikleri şu aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? Hem koca bir alemi bir memleket suretinde, bir şehir tarzında, bir saray şeklinde yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran ve müzeyyenatın envayi ile tezyin eden ve ibret numa mucizatlarla donatan bir zat elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. Onu tanımalıyız, hem ne istediğini bilmekliğimiz lazımdır. Öteki adam dedi: "İnanmam. Böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun ve bütün bu alemi tek başı ile idare etsin. Arkadaşı cevaben dedi ki: Bunu tanımazsak, lakayt kalsak menfaati hiç yok. Zararı olsa pek azîmdir. Eğer tanımasına çalışsak meşakkati pek hafiftir. Menfaati olursa pek azîmdir. Onun için ona karşı lakayt kalmak hiç karı akıl değildir. O serseri adam dedi: Ben bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bütün bu işler, tesadüfi ve karma karışık işlerdir. Kendi kendine dönüyor, benim ne melazım? Akıllı arkadaşı ona dedi. Senin bu temerrüdün, beni de, belki çokları da belaya atacaktır. Bir edepsizin yüzünden, bazen olur ki, bir memleket harap olur. Yine o serseri dönüp dedi ki, ya kat'iyyen bana ispat et ki, bu koca memleketin tek bir maliki, tek bir saniyi vardır, yahut bana ilişme. Cevaben arkadaşı dedi, madem inadın divanelik derecesine çıkmış, o inadınla bizi ve belki memleketi bir kahre giriftar edeceksin. Ben de sana on iki bürhan ile göstereceğim ki, bir saray gibi şu alemin, bir şehir gibi şu memleketin, tek bir ustası vardır ve o usta, her şeyi idare eden yalnız odur. Hiçbir cihette noksaniyeti yoktur. Bize görünmeyen o usta bizi ve her şeyi görür ve sözlerini işitir. Bütün işleri mucize ve harikadır. Bütün bu gördüğümüz ve dillerini bilmediğimiz şu mahluklar onun memurlarıdır. Birinci Bürhan, gel her tarafa bak, her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Çünkü Bak, bir dirhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdek küçüklüğünde bir şey, binler batman yükü kaldırıyor. Zerre kadar şuuru olmayan, gayet hakîmane işler görüyor. Demek bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar. Onları işlettiren gizli bir kudret sahibi vardır. Eğer kendi başına olsa, bütün baştan başa, bu gördüğümüz memlekette, her iş mucize. Her şey mucizekar bir harika olmak lazım gelir. Bu ise bir safsatadır. 2. Bürhan Gel, bütün bu ovaları, bu meydanları, bu menzilleri süslendiren şeyler üstüne dikkat et. Her birisinde o gizli zattan haber veren işler var. Adeta her biri birer turra, birer sikke gibi o gaybi zattan haber veriyorlar. İşte gözünün önünde bak bir dirhem pamuktan ne yapıyor? Bak kaç top çuha ve patiska ve çiçekli kumaş çıktı. Bak ondan ne kadar şekerlemeler, yuvarlak tatlı köfteler yapılıyor ki, bizim gibi binler adam giyse ve yese kafi gelir. Hem de bak, bu demiri, toprağı, suyu, kömürü, bakırı, gümüşü, altını, gaybi avucuna aldı, bir et parçası yaptı. Bak gör, işte ey akılsız adam bu işler öyle bir zata mahsustur ki bütün bu memleket bütün eczası ile onun mucizeyi kuvveti altında duruyor her arzusuna lām oluyor. ÜÇÜNCÜ bürhan Gel bu mütehadrik antika sanatlarına bak. Her birisi öyle bir tarzda yapılmış adeta bu koca sarayın bir küçük nüshasıdır. Bütün bu sarayda ne varsa o küçücük müteharrik makinelerde bulunuyor. Hiç mümkün müdür ki bu sarayın ustasından başka birisi gelip bu acip sarayı küçük bir makinede derc etsin? Hem hiç mümkün müdür ki bir kutu kadar bir makine bütün bir alemi içine aldığı halde tesadüfi veyahut abes bir iş içinde bulunsun? Demek bütün gözün gördüğü ne kadar antika makineler var. O gizli zatın birer sikkesi hükmündedirler belki birer dellal birer ilanname hükmündedirler lisan-ı halleriyle derler ki biz öyle bir zatın sanatıyız ki bütün bu alemimizi bizi yaptığı ve sühûletle icat ettiği gibi kolaylıkla yapabilir bir zattır Dördüncü bürhan ey muannit arkadaş gel sana daha acibini göstereceğim bak bu memlekette bütün bu işler bu şeyler değişti, değişiyor, bir halette durmuyor. Dikkat et ki bu gördüğümüz camit cisimler, hissiz kutular birer hakimin mutlak suretini aldılar. Adeta her bir şey bütün eşyaya hükmediyor. İşte bu yanımızdaki bu makineye bak. Güya emrediyor. İşte onun tezyinatına ve işlemesine lazım levazımat ve maddeler uzak yerlerden koşup geliyorlar. İşte oraya bak. O şuursuz cisim güya bir işaret ediyor, en büyük bir cismi kendine hizmetkar ediyor, kendi işlerinde çalıştırıyor. Daha başka şeyleri bunlara kıyas et. Adeta her bir şey bütün bu alemdeki hilkatleri musahhar ediyor. Eğer o gizli zatı kabul etmezsen bütün bu memleketteki taşında, toprağında, hayvanında, insana benzer mahluklarda o zatın bütün hünerlerini, sanatlarını, kemalatlarını birer birer o şeylere vereceksin. İşte aklın uzak gördüğü bir tek muciznuma zatın bedeline, milyarlar onun gibi muciznuma hem birbirine zıt, hem birbirine misil, hem birbiri içinde bulunsun. Bu intizam bozulmasın, ortalığı karıştırmasınlar. Halbuki bu koca memlekette iki parmak karışsa karıştırır, çünkü. Bir köyde iki müdür, bir şehirde iki vali, bir memlekette iki padişah bulunsa karıştırır. Nerede kaldı, hatsiz hakim mutlak beraber bulunsun. Beşinci Bürhan, ey vesveseli arkadaş, gel, bu azim sarayın nakışlarına dikkat et ve bütün bu şehrin zinetlerine bak ve bütün bu memleketin tanzimatını gör ve bütün bu alemin sanatlarını tefekkür et. İşte bak. Eğer nihayetsiz mucizeleri ve hünerleri olan gizli bir zatın kalemi işlemezse, bu nakışları sair şuursuz sebeplere, kör tesadüfe, sağır tabiata verilse, o vakit ya bu memleketin her bir taşı, her bir otu öyle mu'ciznuma nakkaş, öyle bir harikulade katip olması lazım gelir ki, bir harfte bin kitabı yazabilsin, bir nakışta milyonlar sanatı derecede bilsin. Çünkü bak bu taşlardaki nakşa her birisinde bütün sarayın nakışları var bütün şehrin Tanzimat kanunları var bütün memleketin teşkilat programları var demek bu nakışları yapmak bütün memleketi yapmak kadar harikadır öyle ise her bir nakış her bir sanat o gizli zatın bir ilannamesidir bir hatemidir madem bir harf göstermek göstermeksizin olmaz san'atlı bir nakış, nakkaşını bildirmemek olmaz. Nasıl olur ki, bir harfte koca bir kitabı yazan, bir nakışta bin nakşı nakş nakkaş, kendi kitabıyla ve ile bilinmesin. Altıncı bürhan Gel, bu geniş ovaya çıkacağız. İşte o ova içinde yüksek bir dağ var. Üstüne çıkacağız, ta bütün etrafı görülsün. Hem her şeyi yakınlaştıracak güzel dürbünleri de beraber alacağız. Çünkü bu acip memlekette acip işler oluyor. Her saatte hiç aklımıza gelmeyen işler oluyor. İşte bak. Bu dağlar ve ovalar ve şehirler birden değişiyor. Hem nasıl değişiyor? Öyle bir tarzda ki milyonlarla birbiri içinde işler gayet muntazam surette değişiyor. Adeta milyonlar mütenebbî kumaşlar birbiri içinde beraber dokunuyor gibi, pek acib tahavvulat oluyor. Bak o kadar ünsiyet ettiğimiz ve tanıdığımız, çiçekli miçekli şeyler kayboldular. Muntazaman yerlerine ve mahiyetçe onlara benzer, fakat suretçe ayrı, başkaları geldiler. Adeta şu ova, dağlar, birer sahife, yüzbinlerle ayrı ayrı kitaplar içinde yazılıyor hem hatasız, noksansız olarak yazılıyor. İşte bu işler yüz derece muhaldir ki, kendi kendine olsun. Evet, nihayet derecede san'atlı, dikkatli şu işler, kendi kendine olmak bin derece muhaldir ki, kendilerinden ziyade sanatkarlarını gösteriyorlar. Hem bunları işleyici, öyle mu'ciznüma bir zattır ki, hiçbir iş ona ağır gelmez. Bin kitap yazmak, bir harf kadar ona kolay gelir bununla beraber her tarafa bak ki hem öyle bir hikmetle her şeyi yerli yerine koyuyor ve öyle mülklimane herkese layık oldukları lütufları yapıyor hem öyle ihsanperverane umumi perdeler ve kapılar açıyor ki herkesin arzularını tatmin ediyor hem öyle sehavetperverane sofralar kuruyor ki bütün bu memleketin halklarına hayvanlarına her bir tayfeine has ve layık, belki her bir ferdine mahsus ismiyle ve resmiyle bir tabla nimet veriliyor. İşte dünyada bundan muhal bir şey var mı ki, bu gördüğümüz işler içinde tesadüfi işler bulunsun, veya abes ve faidesiz olsun, veya müteaddit eller karışsın veya ustası her şeye muktedir olmasın, veya her şey ona musahhar olmasın. İşte ey arkadaş, Haddin varsa buna karşı bir bahane bul. 7. Bürhan Ey arkadaş gel. Şimdi bu cüz-iyatı bırakıp saray şeklindeki bu acip alemin ezzalarının birbirine karşı olan vaziyetlerine dikkat edeceğiz. İşte bak bu alemde o derece intizam ile külli işler yapılıyor ve umumi inkılaplar oluyor ki Adeta bütün bu saraydaki mevcut taşlar, topraklar, ağaçlar her bir şey birer faili muhtar gibi bütün bu alemin nizamat-ı külliyesini gözetip ona göre tevfik-i hareket ediyor. Birbirinden en uzak şeyler birbirinin imdadına koşuyor. İşte bak, gayipten acip bir kafile çıkıp geliyor. Merkepleri ağaçlara, nebatlara, dağlara benzerler. Başlarında birer tablayı erzak taşıyorlar. İşte bak, bu tarafta bekleyen muhtelif hayvanatın erzaklarını getiriyorlar. Hem de bak, bu kubbede o azim elektrik lambası onlara ışık verdiği gibi bütün taamlarını öyle güzel pişiriyor. Yalnız pişirilecek taamlar bir desti gaybi tarafından birer ipe takılıp ona karşı tutuluyor. Bu tarafa da bak. Bu bir icare zayıf nahif Kuvvetsiz hayvancıklar, nasıl onların başı önünde latif gıda ile dolu iki tulumbacık takılmış, iki çeşme gibi yalnız o kuvvetsiz mahluk onu ağzını yapıştırması kâfidir. Elhasıl, bütün bu alemin bütün eşyası birbirine bakar gibi birbirine yardım eder, birbirini görür gibi birbirine el ele verir, birbirinin işini tekmir için birbirine omuz omuza veriyor. Bel bele verip beraber çalışıyorlar. Her şeyi buna kıyas et, taat ile bitmez. İşte bütün bu haller iki kere iki dört eder derecesinde kat iyi gösterir ki şu saray acibin ustasına, yani şu garip alemin sahibine her şey musahkardır. Her şey onun hesabına çalışır. Her şey ona bir emirber nefer hükmündedir. Her şey onun kuvvetiyle döner. Her şey onun emriyle hareket eder. Her şey onun hikmetiyle tanzim olur, her şey onun keremiyle muavenet eder, her şey onun merhametiyle başkasının imdadına koşar, yani koşturulur. Ey arkadaş, haddim varsa buna karşı bir söz söyle. Sekizinci Bürhan. Gel, ey nefsim gibi kendini akıl zanneden akılsız arkadaş, şu sarayı muhteşemin sahibini tanımak istemiyorsun. Albuke her şey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şahadet ediyor. Bütün bu şeylerin şahadetini nasıl tekzip ediyorsun? Öyleyse bu sarayı da inkar et ve alem yok, memleket yok de ve kendini de inkar et, ortadan çık. Yahut aklını başına al, beni dinle. İşte bak, şu saray içinde bulunan ve memleketi ihata eden yeknesak unsurlar, madenler var. Adeta memleketten çıkan her şey o maddelerden yapılıyor. Demek o maddeler kimin mülkü ise bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kimin ise mahsulat da onundur. Deniz kimin ise içindekiler de onundur. Hem bak bu dokunan şeyler, bu nes yolunan münakkaş kumaşlar bir tek maddeden yapılıyor. O maddeyi getiren, ihzar eden ve ihalne getiren elbette bilbedahe birdir. Çünkü o iş, iştirak kabul etmez. Öyleyse bütün nes yolunan san'atlı şeyler, ona mahsustur. Hem de bak, bu dokunan, yapılan şeylerin her bir cinsi, bütün memleketin her tarafında bulunuyor. Bütün ebn cinsleriyle öyle intişar etmiş, beraber olarak birbiri içinde bir tarzda, bir anda yapılıyor, ediliyor. Demek bir tek zatın işidir, bir tek emirle hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir heyette ittifak ve muvafakat muhaldir. Öyleyse bu sanatlı şeylerin her birisi o gizli zatın bir ilan namesi onu gösteriyor. Güya her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makine, her bir tatlı lokma o muciz nüma zatın birer sikkesi, birer hatemi, birer nişanı birer turrası hükmünde, lisan haliyle ile her birisi der, ben kimin sanatıyım, bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. Ve her bir nakış der, beni kim dokudu ise, bulunduğum top da onun dokumasıdır. Her bir tatlı lokma der, beni kim yapıyor pişiriyorsa, bulunduğum kazan dahi onundur. Her bir makine der, beni kim yapmış ise, Memlekette intişar eden bütün emsalimi de o yapıyor ve bütün memleketin her tarafında bizi yetiştiren odur. Demek memleketin maliki de odur. Öyleyse bütün bu memlekete, bu saraya malik kimse o bize malik olabilir. Mesela nasıl Miriye'ye mahsus tek bir palaska veya bir tek düğmeye malik olmak için onları yapan bütün fabrikalara malik olmak lazımdır ki onlara hakiki malik olsun yoksa o boş boğaz başı bozuktan miri malıdır diye elinden alınıp tecdiye edilir elhası nasıl bu memleketin ana memlekete muhit birer maddedir onların maliki de bütün memlekete malik bir tek zat olabilir öyle de bütün memlekette intişar eden sanatlar birbirine benzediği ve bir tek sikke izhar ettikleri için bütün memleket yüzünde intişar eden masnular her bir şeye hükmeden tek bir zatın sanatları olduğunu gösteriyorlar. İşte ey arkadaş, madem şu memlekette yani şu sarayı muhteşemde bir birlik alameti vardır, bir vahdet sikkesi var. Çünkü bir kısım şeyler bir iken ihatası var. Bir kısım müteaddit ise fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için bir vahdet-i nev'iye gösteriyor. Vahdet ise bir vahidi gösterir. Demek ustası da, maliki de, sahibi de, saniyi de bir olmak lazım gelir. Bununla beraber sen buna dikkat et ki bir perdeyi gayiptan kalınca bir ip çıkıyor. Bak sonra binler ipler ondan uzanmış. Her bir ipin başına bak. Birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış herkese göre birer hediye veriyor. Acaba bilir misin ki, böyle garip bir gayb perdesinden, böyle acib ihsanatı, hedayayı şu mahluklara uzatan zatı tanımamak, ona teşekkür etmemek, ne kadar divanece bir harekettir. Çünkü onu tanımazsan, bil mecburiye diyeceksin ki, bu ipler, uçlarındaki elmasları, sair hediyeleri kendileri yapıyorlar, veriyorlar. O vakit her ipe bir padişahlık manasını vermek lazım gelir. Halbuki gözümüzün önünde bir desti gaybi o ipleri dahi yapıp o hedayayı onlara takıyor. Demek bütün bu sarayda her şey kendi nefsinden ziyade o muciznuma zati gösteriyor. Onu tanımazsan bütün bu şeyleri inkar etmekle hayvandan yüz derece aşağı düşeceksin. Dokuzuncu Bürhan gel ey muhakemesiz arkadaş! Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Çünkü istibad ediyorsun. Onun acip sanatlarını ve halatını akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istibad, asıl müşkilat ve hakiki suubetler ve dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Çünkü onu tanısak, bütün bu saray, bu âlem bir tek şey gibi kolay gelir, rahat olur. Bu ortadaki ucuzluk ve mevzuliyete medar olur. Eğer tanımazsak ve o olmazsa, o vakit her bir şey, bütün bu saray kadar müşkilatlı olur. Çünkü her şey, bu saray kadar sanatlıdır. O vakit ne ucuzluk ve ne de mevzuliyet kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi, değil elimize, hiç kimsenin eline geçmezdi. Sen, yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. Eğer onun gizli matbah-i muciz nümasından çıkmasaydı, şimdi para parayla aldığımız halde, yüz liraya alamazdık. Evet, bütün istibat, müşkilat, su'ubet, helaket, belki muhaliyet, onu tanımamaktadır. Çünkü nasıl bir ağaca, bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor, binler meyvelerin bir meyve gibi suhulet peydâ eder. Eğer o ağacın meyveleri ayrı ayrı merkeze ve köke, ayrı ayrı kanunla rapt edilse, her bir meyve, bütün ağaç kadar müşkilatlı olur. Hem nasıl bütün ordunun teçhizatı bir merkezde, bir kanunda, bir fabrikadan çıksa, kemiyetçe bir neferin teçhizatı kadar kolaylaşır. Eğer her bir neferin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa, alınsa, her bir neferin tecizatı için, bütün ordunun tecizatına lazım fabrikalar bulunması lazımdır. Aynen bu iki misal gibi, şu muntazam sarayda, şu mükemmel şehirde, şu müterakki memlekette, şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı, bir tek zata verildiği vakit, o kadar kolay olur, o kadar hiffet peyda eder ki, gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mevzuliyete ve sehavete sebebiyet verir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkilatlı olacak ki dünya verilse birisi elde edilemez. 10. bürhan Gel ey bir parça insafa gelmiş arkadaş. 15 gündür biz buradayız. Eğer şu alemin nizamlarını bilmezsek, padişahını tanımazsak cezaya müstehak oluruz. Özrümüz kalmadı. Zira 15 gün güya bize mühlet verilmiş gibi bize ilişmiyorlar. Elbette biz başıboş değiliz. Bu derece nazik sanatlı, mizanlı, letafetli, ibretli masnular içinde hayvan gibi gezip bozamayız. Bize bozdurmazlar. Şu memleketin haşmetli malikinin elbette cezası da dehşetlidir. O zat ne kadar kudretli, haşmetli bir zat olduğunu şununla anlayınız ki şu koca alemi bir saray gibi tanzim ediyor, bir dolap gibi çeviriyor. Şu büyük memleketi, bir hane gibi hiçbir şey noksan bırakmayarak idare ediyor. İşte bak! Vakit be vakit bir kabı doldurup boşaltmak gibi şu sarayı, şu memleketi, şu şehri, kemal intizamla doldurup, kemal hikmetle boşalttırıyor. Bir sofrayı da kaldırıp indirmek gibi, koca memleketi baştan başa, çeşit çeşit sofralar, bir deste gaybi tarafından kaldırır, indirir tarzında, mütenebbî yemekleri sıra ile getirip yedirir, onu kaldırıp başkasını getirir, sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki, o dehşetli haşmet içinde hatsiz sehavetli bir kerem var. Hem de bak ki, o gaybî zatın saltanatına, birliğine bütün bu şeyler şehadet ettiği gibi, öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen, o hakiki perde perde arkasından açılıp kapanan bu inkılaplar, bu tahavvülatlar o zatın devamına, bekasına şehadet eder. Çünkü zeval bulan eşya ile beraber esbapları dahi kayboluyor. Halbuki onların arkasından onlara isnat ettiğimiz şeyler tekrar oluyor. Demek o eserler onların değilmiş, belki zevalsiz birinin eserleriymiş. Nasıl ki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor, arkasından gelen kabarcıklar gidenler gibi parladığından anlaşılıyor ki onları parlattıran daimi ve yüksek bir ışık sahibidir. Öyle de bu işlerin süratle değişmesi arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki zevalsiz daimi bir tek zatın cilveleridir, nakışlarıdır, ayneleridir, sanatlarıdır. 11. bürhan Gel ey arkadaş Şimdi sana geçmiş olan on bürhan kuvvetinde katî bir bürhan daha göstereceğim. Gel bir gemiye bineceğiz. Şu uzakta bir cezire var, oraya gideceğiz. Çünkü bu tılsımlı alemin anahtarları orada olacak. Hem herkes o cezireye bakıyor, oradan bir şeyler bekliyor, oradan emir alıyorlar. İşte bak, gidiyoruz. Şimdi şu cezireye çıktık. Bak, pek büyük bir ihtimal var. Şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi, mühim ihtifal görünüyor. İyi dikkat et! Bu cemiyet-i azimenin bir reisi var. Gel daha yakın gideceğiz. O reisi tanımalıyız. İşte bak ne kadar parlak ve binden ziyade nişanları var. Ne kadar kuvvetli söylüyor, ne kadar tatlı bir sohbet ediyor. Şu on beş gün zarfında, bunların dediklerini ben bir parça öğrendim, sen de benden öğren. Bak o zat. Şu memleketin muciznüma sultanından bahsediyor. O sultanı Zişan beni sizlere gönderdi söylüyor. Bak öyle harikalar gösteriyor. Şüphe bırakmıyor ki bu zat o padişahın bir memuru mahsusudur. Sen dikkat et ki bu zatın söylediği sözü değil yalnız şu ceziredeki mahluklar dinliyorlar. Belki harikulade suretinde bütün memlekete işittiriyor. Çünkü Uzaktan uzağa herkes buradaki nutkunu işitmeye çalışıyor. Değil yalnız insanlar dinliyor, belki hayvanlar da, hatta bak dağlar da onun getirdiği emirlerini dinliyorlar ki yerlerinden kımıldanıyorlar. Şu ağaçlar işaret ettiği yere gidiyorlar. Nerede istese su çıkarıyor. Hatta parmağını da bir abu kevser memesi gibi yapar. Ondan abu hayat içiriyor. Bak şu sarayın kubbeyi ailesinde mühim lamba onun işaretiyle bir iken ikileşiyor. Demek bu memleket bütün ile onun memuriyetini tanıyor, onu gaybi bir zat muciznumanın en has ve doğru bir tercümanıdır, bir delli saltanatı ve tılsımının keşfi ve evamirinin tebliğine emin bir elçisi olduğunu biliyor gibi onu dinleyip itaat ediyorlar. İşte bu zatın her söylediği sözü etrafındaki bütün aklı başında olanlar, ''Evet, evet, doğrudur'' derler, tasdik ederler. Belki şu memlekette dağlar, ağaçlar, bütün memleketleri ışıklandıran büyük nur lambası, o zatın işaret ve emirlerine baş eğmesiyle, ''Evet, evet, her dediğin doğrudur'' derler. İşte ey sersem arkadaş! Şu padişahın hazine hassasına mahsus bin nişan taşıyan şu nurani ve muhteşem ve pek ciddi zatın bütün kuvvetiyle bütün memleketin ileri gelenlerinin tahtı tasdikinde bahsettiği bir zat-ı muciznüma'dan ve zikrettiği sıfatlarından ve tebliğ ettiği evamirinde hiçbir vecihle hilaf ve hile bulunabilir mi? Bunda hilaf-ı hakikat kabilse şu sarayı şu lambaları, şu cemaati hem vücutlarını, hem hakikatlerini tekzip etmek lazım gelir. Eğer haddin varsa, buna karşı itiraz parmağını uzat, gör. Nasıl parmağın, bürhan kuvvetiyle kırılıp, senin gözüne sokulacak. 12. Bürhan: Gel, ey bir parça aklı başına gelen birader! Bütün on bir bürhan kuvvetinde bir bürhan daha göstereceğim. İşte bak! Yukarıdan inen ve herkes ona hayretinden veya hürmetinden kemale dikkatle bakan şu nurani fermana bak. O bin nişanlı zat onun yanına durmuş o fermanın mealini umuma beyan ediyor. İşte şu fermanın üslupları öyle bir tarzda parlıyor ki herkesin nazarı istihsanını celbediyor ve öyle ciddi, ehemmiyetli meseleleri zikrediyor ki Herkes kulak vermeye mecbur oluyor. Çünkü bütün bu memleketi idare eden ve bu sarayı yapan ve bu acayibi izhar eden zatın şuunatını, ef'alini, evamirini, evsafını birer birer beyan ediyor. O fermanın hey'eti umumiyyesinde bir turray azam olduğu gibi bak her bir satırında, her bir cümlesinde taklit edilmez bir turra olduğu misillü, ifade ettiği manalar Hakikatlar, emirler, hikmetler üstünde dahi o zata mahsus birer manevi hatem hükmünde ona has bir tarz görünüyor. Elhasıl o ferman-ı azam güneş gibi o zat-ı azamı gösterir, kör olmayan görür. İşte ey arkadaş, aklın başına gelmiş ise bu kadar kafi. Eğer bir sözün varsa şimdi söyle. O inatçı adam cevaben dedi ki: ben senin bu bürhanlarına karşı yalnız derim. Elhamdülillah inandım. Hem güneş gibi parlak ve gündüz gibi aydın bir tarzda inandım ki şu memleketin tek bir Maliki Zülkemali, şu alemin tek bir Sahibi Zülcelali, şu sarayın tek bir Sani Zülcemali bulunduğunu kabul ettim. Allah senden razı olsun ki beni eski inadımdan ve divaneliğimden kurtardın. Getirdiğin bürhanların her birisi tek başıyla bu hakikati göstermeye kafi idi. Fakat her bir bürhan geldikçe daha revinaktar, daha şirin, daha hoş, daha nurani, daha güzel marifet tabakaları, tanımak perdeleri, muhabbet pencereleri açıldığı için bekledim, dinledim. Tevhidin hakikat uzmasına ve amentü billah imanına işaret eden. Hikayeyi temsiliye tamam oldu. Fazlı Rahman, Feyzi Kur'an, Nur-ı İman sayesinde tevhid-i hakikinin güneşinden hikayeyi temsiliyedeki 12 bürhana mukabil 12 lem'a ile bir mukaddemeyi göstereceğiz. Ve minallahi tevfik vel